Bir masal düşünün. Masaldan çok öde bir masaldır bu. İçimizde bir yerlerde hep var olan ama bazen eskiyen, unutulan, güzel duyguları canlandıran, iyileştiren. İşte böyledir bizim masallarımız. Tevazu nedir? Gerçek zenginlik nedir öğreten, öğretmekle de kalmayıp sevdiren masallarımız. Bir ömür boyu hatırlanacak kadar tatlı masallarımız. İşte yine öyle bir masalamız var. Hakkı çavuşla çimşit. Bizleri alıp başka bir diyara, başka bir zamana götürüyor. Orada bir gül bahçesinde kalbimizi sakinleştiriyor, dinlendiriyor. Yüzümüze de bir gülümseme konduruyor. varmış bir yokmuş. Zamanın birinde bir adamla karısı yaşarmış. Hakkı Çavuş ile karısı Zeynep küçük bir köyde kendi hallerinde yaşayıp giderlermiş. Kışları soğuk olan bu köyün insanları yaz gelince yukarılara, yaylalara çıkarlarmış. İşte böyle boğucu sıcak bir yaz günüymüş. <Gülüyor> Herkes yolcu. Herkes yolunda. Bizim de gitme vaktimiz geldi. Hatun ne dersin? Yarın çıksak mı yolu? Bilmem ki bey. Sen nasıl emredersen. O ne biçim lakırdı kız? Sen ne arzu edersen benim arzum da odur. Allah ömrünü uzatsın beyim efendim. Ben de arzu ne gezer? Ben sana uydum. Senin ağzına bakarım. Hakkı ve karısı ne zaman bir iş yapacak olsalar birbirlerinin gönüllerini hoş tutmaya çalışırlar. E, hatta bu yüzden yapacakları işi unuturlarmış. İşte bugün de yaylaya çıkmayı unutmuşlar. Sevgili eşim, dün bana diyeceğimi unutturdun. <gülüyor> Ama bak, bugün unutmayacağım. Havalar yakıyor. Nenden öleceğiz sanki. Ne dersin, yola çıksak mı? Bak, yine bir kafile daha gidiyor. Hakkım, sen nasıl münasip görürsen, ben kararına uyarım. Hmm, yarın sabah namazıyla birlikte yola çıksak güzel olacak. Çok güzel olacak. Kalk hadi. Sabah vakti oldu. Ah, dur ben sana leğenli su getireyim de abdestini güzelce al. <Gülüyor> Uzat ellerini bey. Suyunu da de abdestini al. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da havlun. Al bakalım. Allah razı olsun hanımım. Allah tuttuğun altın etsin. Bu dünyada seni bana yoldaş etti, öte dünyada da yoldaş etsin. Eksik olma. Allah senden razı olsun. Eskisi gibi genç değilim artık. Sana gerektiği gibi hizmet edemiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. O ne biçim laf öyle? Bak bir daha işitmeyeceğim ha. Aldın değil mi her şeyi? Eksik yedik yoktur inşallah. Kınallık içimi de aldın mı? Ha, meraklanma her şeyi aldım. Yalnız bunca eşyayı kim taşıyacak? Nasıl taşıyacağız? <gülüyor> İlahi hanım. Dert ettiğin şeye bak. Bizim düldünü ne çabuk unuttun. <gülüyor> evet. Hatırlar mısın bey? Eşeğimiz ölünce ne çok üzülmüştük. Sonra sen çarşıya indin de... ...bu küçük atı getirdin. Anlatsana. Nasıl almıştın o tayı? Evet, çok enteresan da gün. Çarşıya indim ki bir eşek alayım. Aradım, aradım yok. Bir tane eşek yok. Yalnız bir tay. Sordum sahibine ki kaça verirsin. O ne dedi? Bir güzel söze verdim gitti dedi. Aa, hepsi bu mu? Bir güzel söze. Yuları elime tutuşturdu. Koştum ardından ki parasını vereyim. Gülümsedi. İstemez am, istemez dedi. Olmaz, olmaz dedim. Bir sarı lirayı zorla kabul ettirdim. Her şeyde bir hayır vardır demişler. Kim bilir kimdi, niciydi. Ya işte böyle hanımım. Bir sarı liraya bir küçük at. Neyse hadi çıkalım artık şu yola. Pek yoruldum ben <gülüyor> Azıcık mola Haklısın hatun Ben de yorulmuşum ayrıca. Kıl çadırı kurmanın vaktidir Yedi yere yedi kazık çakmalı Çadırın iplerini onlara bağlamalı Evet şurası uygun galiba Bağladım mı? Tamam. Uh. Çok yoruldum bire. <gülüyor> hey ilahi! Dağların başka, ovaların başka. Güneşi alıp götürüyorsun. Karanlığı çekip getiriyor, Göğü yıldızlarla donatıyorsun. Dünya şu dağların yükünü kaldırıp götürüyor da... ...bir kul bir günah işleyecek olsa... ...arşı azam titriyor... Melekler korkudan ölüyor. Ey yüce Rabbim, yarattığım bin bir böcek aşkı için, bin bir koku hakkına beni bağışla. Beni bana bırakma. Bizi ya kendimize getir ya da kendine al. Sen beni bağışlamazsan ben ne yaparım? Hangi kapıya varayım? Sen zenginsin, biz fakiriz. Sen güçlüsün, biz zayıflıyız bize merhameti bize acı aa, aa. <Gülüyor> erkenden yüklenip dağa vursak mı yolu? Ne dersin, yoksa burada bir iki gün kalsak mı? Nasıl istersen. Senin fikrini sordum. Eh, yolcu yolunda gerek dememişler mi? Öyle mi demişler? <gülüyor> dememişler mi? Demişler, demişler. E demişlerse kalalım burada. Seyredelim yukarılardan şehrin ışıklarını. Beni müthiş etkiledi bu manzara. Çok keyif verdi, çok... E, suyumuz yeter mi bilmem. İstersen e, bir su başı bulalım. He? Susuz olmaz cancağızım. Su hayatın başı. Sen yorulma yol yoldaşım. Dünya arkadaşım. Ben bir soluk varıp geleyim. O nasıl söz karıcık. Allah öteki dünyada da ikimizi bir arada dilesin isterim. Ay efendi. Orada beni ne edeceksin? Yaşım ilerledi. Hem peygamber efendimiz ne demiş... Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne demiş söz sultanımız? Cennete yaşlı kadınlar giremez. Peki söyle bakayım Hayat ağacım. Yaşlı erkekler girebilecek mi? Bilmem ki. Hiç düşünmedim bunu. Allah Allah. Sahi yaşlı erkekler ne yapacak? <gülüyor> İlahi hanım çok şirinsin. Bilmez misin ki cennette 33 yaşında genç olacağız. Yoksa herkes öldüğü yaşta cennete girse adalet olur mu hiç? E, olmaz tabii. Ben genç gitmek isterim. İnşallah orada da beraber oluruz. Komşu kadın Hacce'den duydum. Cennette tahtlarımızda sallanırken dünyadaki günlerimizi hatırlayıp tatlı tatlı sohbet edecekmişiz. <gülüyor> İyi işte bu molayı da anlatırız. En nasip tabi. <gülüyor> bir grup geliyor. Hepsi de aklı üstelik. Hayırdır inşallah. Ne oldu bey? <gülüyor> Misafirlerimiz var. Pek misafire benzemiyorlar mi? Selam babalık. Ve aleykümselam selam. Hoş geldiniz. ev, hoşlukluk getirdiniz ağalar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tamam, mola verelim. Amcamız bizi misafir etmek ister. Ne demek efendim, ne demek? Emrinize amadeyiz. Buyurun lütfen, buyurun şöyle çadırımıza buyurun, çekinmeyin. Zahmet vermeyelim babalık. <gülüyor> Öyle şey olur mu hiç? Bak bir daha duymayım. Ha. <gülüyor> babalık hakkı der, kulaklarına asılır. <gülüyor> Hello oturun şöyle, Soluklanın evet. biraz. Evet. Hello anlatıverin bakalım. Kimsiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz? Ee, ...biz soyguna çıktık da dolaşıyoruz işte. Ne soygunu şef? Ticaret, ticaret. Tabii tabii. Şey, e, evet. yoksa bu yiğitlerin başı... ...başkanı sen misin hey oğul? Bunların hepsi değerli arkadaşlardır. İşlerini iyi yaparlar. <gülüyor> Abartma <gülüyor> Allah. Allah. şef. Estağfurullah şef. <gülüyor> oğul. Bir sırlı söz söyletti sana yaradan. Bir şey anlamadım ama... İstersen sen bir anlat. Ne anladın, ne anlamadın babalık. İlk önce senden başlayalım. Ama ilk önce ismini bağışla. Bilelim ki soyduğumuz vatandaş kimdir. <gülüyor> Aman evlat, ne soygunu, ne diyorsun sen? Yeter. Bu kadar oyun yeter. Hadi uç lan paraları. Nereye sakladın? Hadi. Ne parası evlat? Bu nasıl misafirlik? Hele oturun. Ne varsa ağırlayalım sizi Allah ne verdiyse artık ha, e, Fena fikir Epeydir de yoldayız Tamam hele bir gövdeyi dolduralım bakalım Soyguna sonra kaldığımız yerden devam ederiz Hadi bakalım Ay, benim ya. Çalıyor, ha. <gülüyor> Sildir ya davul sanki Yeter <gülüyor> be susun Açız, aç. İnin evet. atlarınızdan hadi Amcamız bizim karnımızı doyurmak ister Tabi tabi siz soluklanın hele. Ben bir koşu varıp bir şeyler hazırlatayım. Hele ben önce size ayran getireyim. <gülüyor> Ne saf insanlar var ya. Biz adamı soymaya geliyoruz. O bizi ağırlamaya çalışıyor. Yani neyse, boş ver şimdi ince işte. Hadi yayılı, ağlar. Yalnız tedbiri elden bırakmayın sakın ha. Aldı şef. Şef, bir dümen olmasın? Ne dümen? lan? Görmüyor mu? Herif sapın teki. Hem bir soluklanalım şöyle. Valla sen bilirsin şef ama. Ne olur Ne olmaz yani? Ee, etrafa gözü çıktı mı? Süleyman'la Sabri nöbette şef Tamam tamam Siz de fazla dağılmayın Her an kalkabiliriz da geldi. Halis keçi yoğurdundan. Şu nasibe bak yahu. Yoğurdu az önce çalmıştık. Yok babalık ya. Bizden öyle ayranla mayranla kurtulamazsın. ne be evlat. Hele bir soluklan. Elde ne varsa paylaşacağız. Biz misafiri Allah emaneti bilenlerdiniz. Yani sen şimdi bizden hiç çekinmiyor musun? İnsan insandan niye çekinsin evladım? Hepsi Allah'ın kulu değil mi? Ah, sadece hayranla kurtulamazsınız. Belli ki uzun yoldan gelmişsiniz. Misafirimiz olun, yemeğimizi paylaşın. E artık Allah ne verdiyse. Biz de size dua eder, teşekkürlerimizi sunarız. İyi, iyi, bu seferlik öyle olsun babalık. Zaten bir hayli acıkmıştık. Ah, Dağ havası da temelli açlığımızı arttırdı zaten. Şimdilik müsaadenizle. Siz keyfinize bakın. Nerede kaldın Bey? Kimmiş bu gelenler? Öğrendin mi? Bilmiyorum ama pek tekin insanlara benzemiyorlar. Yalnız hem acıkmışlar hem de susamışlar. İyi doyurmalı bunları. Misafirin iyisi kötüsü olmaz hanım. <gülüyor> Demek Allah acıdı da misafir gönderdi bize. Yoksa bizi defterden sildi diye endişelenecektim. <gülüyor> Ama şimdi sevindim. İyi ki kabul ettiler de misafirimiz oldular. İyi de Hatuncuk. Nereye doyuracağız misafirlerimizi? Düşündüğün şeye bak. Koskoca Zeynep ablaları var burada. Ben şimdi bir kazan bulgur pilavı pişiririm. Üstüne tereyağını kızdırıp... ...güzelce döktün mü... Hmm, ...parmaklarını yerler. Boşuna mı demişler bulgur pilavı... ...pehlivan yemeği diye... ...bir de yanına dün yaptığım yoğurdu koyduk mu... ...deme keyiflerine. Hele tandır ekmeğini de yediler mi... ...gayrı üç gün acıkmazlar. Çok güzel. Çok güzel de... Beyim efendim söyle hele. Pek acıkmışa benzerler... Epey yorulmuş garipler. Nasıl dersen bey? Hem her geleni Hızır bil demişler. Ya bunlarla Allah bizi deniyorsa? Düşünsene Allah bizi ne çok seviyormuş da böyle kıymetli misafirler gönderdi. Evet evet. Madem kıymetli misafirler, madem Allah bizi çok seviyor, öyleyse şükrünü vermek gerekir. Nasıl yani? Nasılı yok. Keselim şu keçiciği, ikram edelim. Ama yalnız... Yalnız ne? Keçicik olmayınca ne yaparız? İyi kötü sütünü sahip içiyoruz. Arada ayran yapıp cennetlik gövdeyi serinletiyoruz. Aa, bilmem ki ne yapmalı. Hele bir akıl ver. Yol göster bakalım. Sen hiç telaş etme bey. Sıkıntıyı veren Allah çözümünü de verir. Elbet bir kolayı vardır. Hele sen misafirlerin gönlünü ediver. Gel bakalım keçicik. Benim gibi gariban keçicik. Ne yapalım? Senin ömründe bu kadar çıkmış. Dua et, misafirleri doyuracaksın. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Herifim, babalık keçiyi götürüyor. Sanırım bizim için kesiyor. Biliyorum, biliyorum. Ya adama yazık değil mi? Müdahale etsek mi? Başka bir şey yok garibanın. Hele bir dur bakayım. Var bunda bir iş ya... ...kadere de karşı gelinmez. Tamam eşkıyayız ama o kadar da boş değiliz. Bilesin ki... ...biz kader mahkumuyuz. Kadere karşı gelen... ...kafayı taşa vurur, kırar... ...kadere inanan... ...kederden emin olur. Ha. ...e o zaman bekleyip görelim. Hı hı... <gülüyor> Mis gibi kokuyor bu yemekler. Ne de çabuk hazırladınız bunları babalık. <gülüyor> buyurun efendiler buyurun. İyi doyurun karnınızı. İyice doysun ki biz de cennette doyalım. Ya Allah yumulun agalar. Hmm. Buyurun hadi hep beraber. Çok güzel görünüyor bre. Geçmişim kurt ya. gibi acıkmışım. Vallahi Nasıl gördüm. güzel değil mi? Ay elleriniz dert görmesin. <gülüyor> Eyvallah babalık. Yengemin ellerine sağlık. Yemekler harikaydı. Etli pilav hele ooo. Çoktandır böyle doymamıştık ha. Sağ olun ağalar sağ olun. Bizleri bahtiyar ettiniz. Geldiniz, yediniz, içtiniz. Bizi memnun ettiniz. Allah da sizleri memnun etsin. Şu karşıda bir dağ var bilir misin? Hiç gittin mi oraya? Hayır hiç nasip olmadı. Köyden yaylaya, yayladan köye. Orası bizim mekandır, bilir misin? Bilmem ki hiç. Ama sen yine de anlat. Mekan demek dağın kalbidir. Yani demem o ki... ...Cimşit'in... Yani yedi düvele nam salmış benim olduğum yerdir. Yani şu meşhur yılan cimşit orada mı oturur? Tam olarak bunu mu demek istersin ey oğul? Evet, aynen öyle derim. Demek sen de duydun namımızı. Peki, nasıl bilirsin onu? Onu çok yüce, çok adil, çok merhametli biliriz evladım. Helal süt emmiştir. Yüreği sağlam, bileği güçlüdür onun. Çünkü zenginden alır, fakire verir diye duymuşum. Sahi mi dersin babalık? Böyle mi duydun? Aynen öyle evladım, aynen öyle. Yalnız çok korkarım onun için. Niye? Niye korkarsın ki babalık? Neden olmasın evladım? Ben ki bir kıl çadırda kırık bir tencerenin hesabını nasıl vereceğim diye zangır zangır titremediğim. ...ya o nasıl hesabını versin... ...onca sahip olduğu şeyin? Düşünmek istemediğim şeyler bunlar. Bilmem ki. Yani... ...Sırat Köprüsü, hesap... ...bunca nimet. Ne oldu evladım sana? Zangır zangır titrersin. Rüzgardan mı? Yoksa hava mı çarptı? Boş ver şimdi. Beni neyin çarptığını iyi biliyorum. <gülüyor> Neyse sen bize müsaade et. Yemeğini yedik, ayranını içtik. Hakkın geçti bize. et de yola çıkalım. Akşama kalırsak belki yolumuza kötüler çıkar. Ne kötüsü evladım. Ben kendimi bildim bileli kötü yoktur bu civarda. Allah bin kez razı olsun cimşitimizden. Sayesinde eşkıya, hırsız, soygun, talan bitti. Huzur var artık buralarda. Sahi mi? Öyle mi görüyorsun babalık? Yani yok mu hiç kötü, uğursuz, zararlı kişi? Varsa da sesi çıkmaz. Zarar veremez kimseye. Hadi arkadaşlar, oyalanmayalım. Çabuk olun. Tamam mı herkes? Tamam, tamam. Hadi o zaman. Hadi. Ee, senin adın neydi babalık? Hakkı derler bana. Hakkı çavuş dedin mi, bu civardaki çoğu insan bilir beni. Söylediklerin kafamı allak bullak etti, hakkı çavuş. Bilmem ki ne desem. İyi düşün evlat. Her şey olacağına varır. Su akar yatağına varır. İnsan ölür sahibine kavuşur. Hesabı sağlam vermektedirler. Ha, bak aklıma geldi de. Bizde adettir. Her uğradığımız kervandan bir hediye alırız. Sen ne vereceksin babalık? <gülüyor> evet evet he, isteriz. He, he, evet şey evet, evet. Babanın gönlü geliş. Şey. Bilmem ki. Hele bir düşün. Nesini düşüneyim oğul? Her şeyim ortada. Gizli kapaklı bir şeyim yok benim. Küçük müçük bir atım var. İşinize yararsa alın diyeceğim ama iyidir iyidir iyidir. Onunla idare ederiz biz bu sefer. O da ev sahipliğinin hürmetine ha. Ya bak başkası olsa kabul etmeyiz. Peki evladım, peki vereyim. Belki de dediğin gibi olur. Belki de ev sahipliğinin hakkı böyle ödenir. Hadi hoşça evet. kal babalık. Çekilin! Cimşitler geliyor. Hadi, hadi. Can yoldaşım. Derdi ortağım. De bakalım ne dersin? Sen söyle de kibar kibar. Ben dinleyeyim. Ne güzel. Çok şükür. Allah bize misafir gönderdi. Bizi de mahcup etmedi. Onları güzelce ağırladı. Et tabi elden geldiğince. Çok şükür. Çok şükür. Ne kadar şükür etsek azdır. Yahu sen işin sonunu duymadın. Eldeki attan da olduk. E, o niye? Ne bileyim adetmiş. Vardır bir hikmet deyip sesimi çıkarmadım. E hayırlısı bakalım. Hayırlısı tabii. En hayırlısı. Bence de vardır bir hikmet. Hikmet olur inşallah. Gerçi tereddüdüm yok değil. Acaba boşa gitmiş olmasın? Bana bak efendi. Madem onlar adet dedi. Ne diye tereddüt edersin? Onlar benden iyi bilirler. Bilirler ya bilirler. ...benden daha iyi bilirler. Benden iyi bilirler bilmesine de... ...senden daha iyi bilemezler. Hatun hayırdır? Bu itimat nereden? Çünkü bir kadına kocasından daha iyi düşünen erkek olmaz. En iyisini kocası düşünür. <gülüyor> İlahi Hatun. Çıkını da aldık mı? Hazırız demektir. Hazır mısın bey? Daha erken değil. Mi? Yok yok hanım, yolcu yolunda gerek. Bir an önce yola çıkalım. Gitmesine gidelim de bir şey takıldı kafama. Neymiş bakayım o takılan şey? Şimdi bunca eşya nasıl taşınacak? Yemeği yer, yemez, yürümeli gitmeli. Düldü de yok ama olsun. Yoruluncaya kadar taşırım. E yorulunca oturur, dinleniriz. Usul usul, yavaş yavaş gideriz işte. Adım atacak halim kalmadı. Mola verelim. Oh çok yorulmuşum. Ah, i̇yi olur iyi. Ah de çok iyi. Bey burası bence uygun. Çadırı kuralım istersen ha? Getir kazıkları da çakalım. Kuralım çadırımızı. Taş niye ki çıkmaz? Beni uğraştırır. Sana toprak olası. Aman Allah, ım. bu ne? Yoksa rüya mı? Hayal mi? Allahım, bu ne yoksa rüya mı hayal mi Güzel hanımım gördün ya sadece Allah'tan dileyince nasıl da veriyor Bak bak şuna şu küp dolusu altını gördün mü nasıl da veriyor fazla fazla Bey bu çok fazla bize Bunca servetle uyursak başımız belaya girer hmm, Haklısın hanımım Allah sonra sorar hesabını Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Hemen şehre inip fakir fukarayı toplayayım. Hepsine eşit bir şekilde üleştireyim bunu olur mu? <gülüyor> Hay aklınla bin yaşa. E, yalnız oyalanma beni merakta koyma. Var. Allah Allah! Cimşit bu. Üç gün önce gelenler değil mi bunlar? Evet evet onlar. Dur bakalım. Hayırdır inşallah. Yoksa hazinenin kokusunu mu aldılar? <gülüyor> İlahi hanım. Ne demiş atalarımız? Varsa nasibin gelir ta Yemen'den... ...yoksa nasibin ne gelir elde? Selam babalık. Ve aleyküm selam. Hoş geldin sefa getir. Dağılın. Dağılın. Etrafa göz kulak olur, Hadi. Hadi bakalım. Babalı. Ee, bak, ben üç gündür uyuyamıyorum. Beni perişan ettin. Hayrola evlat. Ben sana ne yaptım? Sözlerin, hal ve hareketlerin beni çok etkiledi. Hele, hele o misafir konukseverliğin. konuk Beni can evimden gördüm. Yıllarca eşkıyalık yaptı. Böyle bir şey hiç başıma gelmemişti. Soyduğumuz insanlar bize hep öcü gibi baktı. Bizden korktular. Ne var ne yok ellerindekileri verip kaçtılar. Ne bileyim işte bunlar da insan, bunlar da çiğ süt emmiş kimse bize iki çift nasihat etmedi. Belki de haklıydılar. Ama sen öyle değildin. Sen çok farklıydın. Bambaşka bir hava vardı sende. Yaptıkların beni çok etkiledi Hakkı Baba. Her insan temizdir Cemşit. Temiz doğar en azından. Ama gel gör ki çevresi onu değiştirir. Ya iyi ya da kötü yapar. Sen aslında iyi bir insana benziyorsun Cemşit. Neden böyle bir yola başvurdum? Ben kendi halimde sessiz sakin biriydim. Babamı hiç hatırlamıyorum. Ben küçükken ölmüş. Gariban anam beni büyütmek için, okuyup adam olmam için çok uğraştı. Ama gel gör ki kader işte. Sonunda çoban oldum. Köyün en güzel kızına sevdalanınca da... Olanlar oldu. Ağa olacak adam beni herkesin içinde dövdü. Çünkü o kızı oğluna almayı düşünüyormuş. Üstelik elimizde tek geçimimiz olan tarlamızı da yaktırdı adamlarına. Zavallı çilekeş anam buna dayanamayıp o gece kahrından öldü. O gece isyan edip çıktım da. Bir de yemin ettim ki tüm intikamı alayım. Nam saldık buralara sonra. Ya işte böyle babalık, işte böyle Hakkı baba, senin dediğin gibi. Şartlar işte. Keşke kadere havale etseydim be oğul. Haklı davanda haksız duruma düşmüşsün. Eğer Allah'a havale etseydin, bak o zaman görürdün mazlumun hakkı nasıl da çıkıyormuş zalimden. Ama sen acele etmişsin be oğul. Neyse, olan olmuş artık. Çok düşündüm Hakkı Baba. Acaba dönüş yapsam, tekrar başlasam hayata, yeni bir sayfa açsam kendime. Ne dersin? Acaba Allah beni affeder mi? Allah kimleri affetmiyor ki cimşitim? Sen yeter ki niyetinde samimi ol. Bilemiyorum Hakkı Baba, bilemiyorum. Karar veremiyorum. Sonra çok utanıyorum. Bu yüzden sana geldim. Bak Çimşit. Her insanda gizli bir öz vardır. İşte tüm mesele bu özü bulup ortaya çıkarmaktır. Sen bu özü bulup çıkardın mı? Gayrı korkma. Nefis mücadelesi başlar o zaman. bunlar saatlerdir. Cimşit bu sefer kararlı galiba. Tövbe edecek. Ne dersin bıraksak mı? Oğlum haydutluğun sonu belli. Bu işlerin sonu yok. Günün birinde bir kovukta yersin kurşunu... ...gerisi yalan olur. Cık. Hele Cimşit bir karara varsın ben bilemiyorum. Kafam dağınık bu aralar. Hele bunca yaptıklarımızdan sonra... ...ya ne bileyim ben? Olsun oğlum zararın neresinden dönersen kardır. Ben kararımı verdim. Cimşit ne derse desin... Ben artık yokum bu işte. Allah razı olsun Hakkı baba. Benim için gerçekten baba oldu. Estağfurullah oğlum. O senin iç güzelliğin. Biz düşene tekme vurmaz, elinden tutup kaldırmaya çalışırız. Yeter ki sen iste. Söz baba, söz. Artık benden yana iyilik ve güzellikten başka hiçbir şey duymayacaksın. Yoldaşları da serbest bırakacağım. Herkes kendi yoluna. Dinley ağlar. Buraya kadarmış. Artık eşkıyala son. Serbestsiniz. İyi düşündün mü oğlum? Sonra pişman olmayasın. Düşündüm baba, düşündüm. Kesin kararlıyım. Artık huzur bulmak istiyorum. Kabuslar bitsin artık. Sen bilirsin Cemşit. Sen bilirsin. Yalnız beynimi kemiren. Kalbimi sıkan bir sızım var. Hayrola oğul, nedir o sızın? Bunca yıl milletin kanını emdik sülük gibi. Soyduk soğana çevirdik. Şimdi onca aldığımı nasıl geri ödeyeceğim baba? Yardım et baba, bir yol göster. Şunu bilesin ki Cimşit, Allah geçmişi siler. Yeter ki ihlasla tövbe olsun. Allah doğruların yardımcısıdır. Ödemek istiyorum tüm aldıklarımı baba. Ancak öyle tam huzura kavuşabilirim. Ama gel gör ki talan ettiğimiz ne varsa ne yoksa yedik bitirdik. Elde avuçta hiçbir şey yok. Ne demişler hayol? Haydan gelen huya gider. Peki ben şimdi bunca çalıp çırptığımızı nasıl ödeyeceğim? Bu milletin yüzüne nasıl bakacağım? Oh. Allah'ım yardım oh. et bana. Gerçekten ödemek istiyor musun Cimşit? Hiçbir şeyi bu kadar istememiştim. Bak evlat. Allah borcunu ödeme niyetinde olanın kefilidir. <gülüyor> Bir şey tövbe etmiş. Duydum ya duydum çok sevindik. Hatta çaldıklarını geri ödüyorlarmış. Nasıl yani? Onca çaldığını nasıl ödeyecek ki? Bilmiyorum ama diyorlar ki bir hazine bulmuş. Oradan ödüyormuş. Bak şu Allah'ın işine. gelirim dedi neredeyse akşam olacak. Ha, geliyor işte. Oo, <gülüyor> uh, çok yoruldum hanım. Bu şehir ne kadar uzakmış. Nerede <gülüyor> kaldın bey? Hem o arkana gizlediğin şey mi? <gülüyor> Sana aldım hanımım. Bak, ne güzel bir keçi. <gülüyor>